Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, Romanya hükümeti çevreci eylemler karşısında geri adım attı. Romanya'da Rozia Montana dağlarında Kanadalı Gabriel Resources adlı şirket tarafından işletilmek istenen altın madenine karşı Romanyalıların günlerdir süren direnişi sonuç verdi. Daha önce altın madenine gereken izinleri veren hükümet başbakanı Victor Ponta binlerce Romanyalının yanı sıra Birçok ülkede de insanların dayanışmasıyla gündeme oturan altın madeni karşıtı eylemler nedeniyle geri adım attı. Ponta yaptığı açıklamada uzun zamandır mecliste bekleyen altın madeni projesine parlamentonun hayır diyeceğine inandığını söyledi. Doğal güzelliğinin yanı sıra koruma altındaki antik Roma yapıları ile tanınan Transilvanya'daki Rosia Montana'da Avrupa'nın en büyük altın madeni işletmesinin kurulması girişimine karşı Romanyalı yaşam savunucuları Eylül başından bu yana her gün sayıları artarak sokaklara döküldü. Romanya'nın yanı sıra sosyal medya aracılığıyla yayılan ve dünyanın birçok ülkesinde destek gösterilerine konu olan altın madeni karşıtı protestolar, Romanya'nın ana akım medyası tarafından görmezden gelindi. Altın madeni ile önemli reklam anlaşmaları olan Ana akım medyanın bu tavrına karşı Romanyalı yaşam savunucuları sosyal medya üzerinden protesto kampanyalarını düzenlemeye ve seslerini duyurmaya çalıştı. Romanya'daki ana akım medyanın bu tutumu göstericilerin sınıfsal yapıları, çevresel kaygılarla sokağa dökülmeleri, gösterilerde kullanılan yaratıcı dil ve özellikle mizahı öne çıkaran mesajlarıyla Türkiye'deki Taksim gezi direnişine benzetiliyor. Farkı ise Romen polisinin bu barışçıl gösterilere karşı orantısız güç kullanmaması oldu. Romanya'daki bu gelişmelerden kuşkusuz en çok etkilenen altın madencisi Gabriel Resources şirketi oldu. Toronto borsasındaki hisseleri bir anda %60 dolayında düşen şirket, maden için gerekli izinlerin verilmemesi durumunda Romanya aleyhine 4 milyar doları bulan tazminat talebiyle uluslararası mahkemelere başvuracakları tehdidini savurdu. Japonya bütün nükleer santrallerini tamamen kapattı. Japonya faaliyetteki son nükleer reaktörünün şalterini indirdi. Ülkede geçici bir süre nükleer enerji kullanılmayacak. Japonya'nın batısında bulunan Ohi'deki Kansai Electric Power adlı şirkete ait nükleer tesisin faaliyetlerini durdurduğu açıklandı. Böylece Japonya'da Fukushima felaketinden sonra ikinci kez ülkedeki tüm nükleer enerji tesislerinin şalterleri inmiş oldu. Japonya'da bir süre hiç nükleer enerji kullanılmayacak. Ülkede 50 nükleer tesisin yaz aylarında belirlenen yeni güvenlik kurallarına uygun olup olmadıkları denetlenecek. Japonya'da 11 Mart 2011 tarihinde meydana gelen depremde Fukushima nükleer tesisi patlamış ve tesisten radyoaktif sızıntı olmuştu. Nükleer tesislerin güvenliği tartışmaya açan bu felaketin izleri hala silinmeye çalışılıyor ama pek de mümkün görünmüyor. Çin, kömürle çalışan termik santral yapımını yasaklıyor. Çin hükümeti hava kirliliğiyle mücadele etmek amacıyla yeni santrallerin yapılmasını yasaklayacağını duyurdu. Çin hükümeti hava kirliliğiyle mücadele etmek amacıyla Pekin, Şangay ve Guangzhou gibi üç önemli sanayi bölgesinde kömürle çalışan termik santrallerin yapılmasını yasaklayacağını duyurdu. Devlet Konseyi tarafından kabul edilen eylem planına göre Çin, 2017 yılına kadar ülkenin kömürden elde ettiği elektrik üretimini %65'lerin Altına düşürmeyi amaçlıyor. Çevreci gruplar söz konusu kararı memnuniyetle karşılıyorlar. Karaburun Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edilecek gibi görünüyor. Radikal gazetesinden Serkan Ocağı'nın haberine göre bir süredir çevre sorunlarıyla mücadele eden İzmir'in Karaburun ilçesinin Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edilmesi için ilk adım atıldı. İzmir'in Karaburun ilçesinde başta balık çiftlikleri, rüzgar enerji santralleri ve taş ocakları nedeniyle yoğun bir çevre mücadelesi başlatılmıştı. Eylem yaparak, paneller düzenleyerek duruma dikkat çekmek isteyen Karaburunluların tepkileri anlaşılan sonuç verdi. Süreci başından itibaren takip eden İzmir Milletvekili İlknur Denizli, Karaburun'un özel çevre koruma bölgesi ilan edilmesini sağlayacak bir rapor hazırladı ve Çevre Şehircilik Bakanlığı'na sundu. Bakanlık da olumlu görüş bildirdi. Deniz şu bilgileri veriyor, tabiat varlıkları açısından koruma altına alınan bölgelerde hem doğal yapıyı korumalıyız hem de bölgede yaşayanların ekonomik aktivitelerinin devam etmesini sağlamak zorundayız. Çevreye zarar vermeden, çevreyi geri dönüşsüz yok etmeden ondan ekonomik olarak yararlanmak mümkün. Hem Karaburun'u koruyacağız hem de Karaburun'luların bölgede refahları artmış şekilde hayatlarını devam ettirebilecekleri bir ekonomik canlılığı sağlayacağız. Karaburu'nun Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edilebilmesi için ilgili kurumların olumlu görüşlerinin ardından Bakanlar Kurulu kararı gerekiyor. Ancak asıl önemli görüş konunun ana muhatabı olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın görüşü. Yeşil ve barış dolu bir gezegen dilekleriyle esen kalın. Gezegenin Geleceği Günlük Çevre ve Ekoloji Haberleri